Evliyalar sadece eskiden mi vardı, günümüzde de var mıdır? Her devrin Ebu de, Ömer'i de, Osman'ı da, Ali'si de radıyallahu anhum var. Ama elbette Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum onların seviyesinde olamaz. Onların kıymet ve kametinde olamaz radıyallahu anhum ve radûhân. Allah Teala onlardan razı. Onlar da Allah'ın nizamından, ikramından, cennetinden razı olmuşlar. Kur'an-ı Kerim bunu tayin buyurmuş. Fakat onların izinde onlar gibi sadakati, onlar gibi adaleti, Abdurrahman bin Avf gibi malını Allah yolunda infak eden adamlar her dönemde olacaklar. نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah buyuruyor ki ben sizin dünya va ahirette dostunuzum. O halde her dönemde Allah'ın dostu müminler olacak. Kıyamete kadar olacak. Peki kim bu dostlar? Bir önceki ayette innellezine kavlu rabbunallah thumma istakamu tetenazzalu alayhimu'l melaiketu alla tahafu ve la tahzanu wa ebşiru bil cenneti'l lati kuntum tu'adu. Mustakim adamlar bir gün orada bir gün burada değil, her zaman baharda da, kışta da, zemheri gecelerinde de, 28 Şubat'ta da, küfür yobazları saldırırken de, her zaman, her yerde, her kürsüde Allah'ın ayetlerini okuyanlar, sokakta her zaman tesettürle yürüyenler, tesettürü bir sancak, bir bayrak olarak taşıyan İslam'ın kızları, Allah'ın emri diye, harama bakmayan Müslüman gençler, mustakim olanlar Allah Teala buyuruyor ki dünyada dostunuz benim buyuruyor. Allah dost olunca cennetin kapıları açılmış olacak. Her dönemde dostlar var. Bir de dostların kutbu var. Üzerinde olanlar var. imam Rabbani Hazretleri var. Şah-ı var. Mevlana Halid-i Bağdadiler var. Radıyallahu anhum onların izinde yürüyen büyük ruhlu zatlar var. Onlar da var tabii, onlar bir adım önde duranlar, önde gidenler, yol açanlar. Allah Teala dünyada bizi onların yoluna variz, ahirette de şefaatlerine, onlara yüksek makamlar ihsan ederek biz de şefaatlerine nail eyliyiz.